İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicisi. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Ben Ozan Serohan Bugün Coşkun Karademir ve Selçuk Eraslan'la birlikteyiz. Coşkun Karademir'in müzik direktörlüğünü yaptığı The Secret Ensemble ilk albümünü çıkardı. Konuk olarak Mahsa, Mehsa ve... Nasıl diyordu? Mahsa Vahdet. Mahsa Vahdet var ee, albümüne adı Kuşların Çağrısı Kalan'dan çıktı ee, şu anda dijital platformlarda ee, bu program yayınlanırken belki de müzik marketlerde de yerini almış olacak ee, hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk Ahmet hoş ee, bulduk Selçuk Eraslan'dı bu arada kemençiyiisi albümüm ee, ikinci önce... muhabbetimizden önce bir bir iki parça dinleyelim olur ee, daha önce duymamış dinleyicimiz ee, ne hakkında konuştuğumuzu bilsin. Ee, i̇sterseniz ilk iki parçası da girelim o ee, Giriş parçası Arzulanan Yakut, e, Masavettet evet. e, Bestesi. Ee, burada solistlerimizin de e, iki tane kadın solistimizi de evet. duyacağız. Mehsa ve Neşe Demir'i e, Demir aynen. Sonra da enstrümantal parça Mevdevi Ayini ile devam edelim. Sonra muhabbetimize girelim. الحمد لله ای Çeviri Arzulanan Yakut, akabinde Mevlevi Ayin'i dinledik, Kuşların Çağrısı'ndan. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş abi. bulduk. Ee, i̇lk önce aslında bu grup, bunun oluşumu hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Ee, i̇çindeki sağ aslında böyle kendi projeleriyle çok öne çıkan, sizin camiada mutlaka biliniyorlardır, evet. tanınıyorlardır ama... ...kendi isimleriyle... E, ...çok isim yapmış insanlar değiller. Bu, bu insanlar nasıl bir araya geldi, bu grup nasıl ve ne fikirle oluştu? Şöyle... Aslında grubun oluşması ya da böyle bir müzik türünün bu insanlarla bir arada icra edilmesi... ...çok önceden benim yani hayal ettiğim ve arzuladığım bir şeydi aslında bu. Biraz zaman buraya getirdi. Biraz bu hayal buraya getirdi. Ee, ve hepsi de bu ya, müzik işte yolculuğunda, bu sektörde benim uzun yıllardır çalıştığım, ee, hatta bir iki gömlek öteye giderek arkadaş, dost olduğum insanlar bunların hepsi. Ee, hepsiyle ayrı ayrı münasebetlerimiz, dostluklarımız var. Müzik anlamında da dışarıdaki hayatımızda da öyle. Ee, ben bu niyetimi, bu arzumu ve bu hayalimi gerçekleştirmek için hepsini tek tek Tanıştım ve işte böyle bir hayalim olduğunu anlattım. Evvela bu hayalin içine onları inandırmam gerekiyordu Hı -hı. ve ikna etmem gerekiyordu. Aynı hisleri ortaya koyalım diye. Sağolsunlar hepsi de aynı güzellikte aynı enerjiyle bana geri dönüş yaptılar ve e, bu niyetle ve bu şekilde başladı bu birliktelik. Ardından da işte herkesin büyük büyük emekleri sayesinde böyle bir şey oluştu. Ee, peki, bir yandan böyle enstrümantasyon aslında ee, hani klasik müzik hı hı. üstüne gibi ama bir yandan mey var. Bir yandan işte zaten senin çaldığın e, bağlama türleri evet. götürüyor. Onun üstüne kurulan bir müzik. Bu birliktelik nasıl oluyor peki? hani Nasıl bir estetikle bunları evet. birleştiriyoruz? Şöyle e, bu estetiğin oluşmasında eserlerin e, önemli bir yeri var. Eser tercihlerinin. E, Türk müziğine bakış açımızın önemli bir yeri var. Yani hani klasik ve halk ee, ...sazlarını birbirinden ayırmadan, hı hı. yekpare bir şekilde bir anlayışımız var. Ee, bu anlayış çerçevesinde aslında seçtik bu sazları. Ee, tabii ki içerisinde aranjiye bakımından bakıldığı zaman, düzenleme mantığıyla bakıldığı zaman... ...böyle bir tercih de söz konusu. Ama işin hakikati e, eserlerden kaynaklanıyor diyebilirim. Eserlerin içeriği, bu eserleri anlatacak sazlar. Yani eserler bize yol veriyor aslında. Hı hı. Ee, Dediğim gibi hepsinden biraz bir parça var bu tercihlerin sebeplerine baktığımız zaman. Hı hı. Ee, ben şeyi sorayım. Ee, enstrümanisteyi seçerken Türk müziğinde tavır çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü evet. o tavıra e, yakalayabilmek için böyle endişeleriniz oldu mu? Nasıl? Şöyle benim işim çok kolaylaştırdıkları e, bir hakikattir. Çünkü hepsi alanların e, neredeyse kendi jenerasyonlarının en iyileri olarak tabir ediliyor piyasada bu icracılar. Ee, açıkçası yani ortaya bir şey koymak istediğiniz zaman, bunu ta güzel tarif ettiğiniz zaman, doğru anlatabildiğiniz zaman anlamaları çok uzun zaman almıyor. Bunlar e, hani kendi müzikleri dışında da müzik dinleyen, dünya müziği dinleyen, başka müzik tarzları, aranje tarzları dinleyen ve bilen icracılar hepsi. Bu tabii benim işimi çok kolaylaştırdı. Ee, bu anlamda bir zorluk çekmedim. Tavır olarak e, tabii yani e, sonuçta klasik bir kaynaklı, klasik müzik kaynaklı bir müzik bu, bir CD. Ama hani için içinde farklı aranjeler de olsa, biraz düzenleme mantalitesi de olsa bu çok tavrı değiştirmedi. Çünkü herkes tavrına sadık, kendi icra tekniğine, icra mantalitesine sadık. Ama tek bir renk olarak görünen bir bütünlük sağladılar. Tek tek hepsinin ustalığı bu. Belki bizlere de biz bize biraz doğru anlatmışızdır. E, i̇simlerini zaten. de sayalım mı bu arada? Bu kadar Tabii. E başta yanımda Selçuk. Selçuk Araslan, klasik kemançesiyle. Yasin Özçimi Ney, Neyzen Murat Süngü cello'da Emre Sınanmış Balaban vardı. Ömer Arslan Perküsyonlar'da ve Hakan Gürbüz basta, Akustik bass'ta Solistimiz de Neşe Demir Bir de önemli Konuk solistimiz Mahzabatet ee, Bu Az önce dünya müziği Dedin oradan evet. başka bir Mevzuya gireceğim zaten terim Çelişkili böyle, evet. korkarak kullandığımız bir şey böyle. Evet, evet. E, çünkü bu iddia ile işte ortaya çıkan projelerin çoğu bir şekilde işte uluslararası bir seyirciye oynuyor. Ve çoğu zaman bu kökteki tavırlardan uzak soundlara veya füzyonlara başvurarak gerçekleşiyor bu artık. Nasıl bir yüzde vereceğim bilmiyorum. Herkesin fikri farklıdır bu konuda ama... Silk Ensemble projesi bu. Yani dünya müziği mevzunda nerede duruyor? Aslında yani tabii şey, yani sizin... Altına baktığımız zaman bütün müzikler dünyaya ait ve bütün mülseyenlerin hali bu yani müzik denen olgun içerisinde ya da onun uzağında. Ee, şöyle yani bu e, piyasa literatürüne ait bir terim bu dünya müziği, etnik müzik, world müzik falan. Bu kat kategoriler hani yaptığımız şeyler böyle sınıflandırılıyor malum. Biz belki böyle kaygılarla bu işleri yapmıyoruz ama sonuçta bu pazara ait bir e, sınıflandırma bunlar. Aslında bu CD tamamen sufi ve mistik müzik olarak ...değerlendirilebilir. Ya, o platformda zaten takdim ediliyor şu anda hı hı. sektöründe. Doğru da bir tabir. Çünkü bu terminoloji yani içini neyle dolduruyoruz? Yine S-CD'nin içeriğiyle dolduruyoruz. Yani bizim beyanımızdan ya da bizim görmek istediğimiz şeyden ziyade kendisi böyle yani. Hı hı. yani tam olarak kendisi neyse o, öyle tarif ediliyor. Hı hı. Allah'tan da böyle bir tabir zaten bizden evvel, evveler de yapmışlar. <gülüyor> Yani işte neler var, bir Çok CD var, birçok çalışma var, birçok sanatçının emeği var içerisinde. O havzaya, o deryaya biz de bir ürün bırakmış olduk böylece. Biraz daha dinleyelim isterseniz. Olur, devam olur. Ee, Ali'yi gördüm, dinleyeceğiz. Ee, sonra iki konuğumuzun birlikte yaptığı bir kopuz, Kemençe doğaçlaması akabinde Aşk Bezirgen'i dinliyoruz. Ee, Ali'yi gördüğümde... E, solist benim. O solist. Aşk bir zirganı e, Yine ben ve masa Onu e, Yunus Emre'nin ilahisi, onu Türkçe okumak istedi Bahsa. Çok etkilendi o eserden. Hı hı. Onu ben tek okumak niyetindeydim. E, bir fotoğraf çekimi yolculuydu galiba değil mi? Selçuk? Orada bir 10 kez tekrar dinlemek istedi. Bunu hı hı. kendi teklif etti. Bizi de çok mutlu etti bu. Yani işin içine kalben bir adapte söz konusu oldu hı hı. ondan itibaren. O da ayrı bir güzel bir kısmı. da zaten muhabbetini yapacağız evet. yakında. Ali'yi gördüm. Sonra Kopuz kemençe doğaçlaması akabinde Haşık Bezirgen dinliyoruz. Jump Mehsa Vahdet ve Coşun Karademir Solistler. The Secret Ensemble'dan dinliyoruz. İlk Harbimleri Kuşların Çağrısı. Dijital ortamlarda çıktı. Yakında müzik marketlerde kalandan ee, müzik direktörü ve Kemen Cevisi. Yanımızda Kemen ee, Bunu Türkçe söylemek istedi dedin evet, Mehsa. Evet. Nasıldı Mehsa'yla çalışmak? Sonuçta bu işte dünya Hı. müziği dediğimiz e, uluslararası piyasada ya, tamamdır, aslında böyle evet. bir Mehsa'nın bir adı tanınırlığı var. Evet. böyle e, O yüzden de biraz hani e, dünya müziği iddiası diye. Evet, o, evet. o yüzden zaten söyledim ben bunun herhangi bir füzyon evet. olmasından ziyade. E, nasıldı? E, tabii bu prodüksiyonun <gülüyor> evet ilk e, süreçleri biraz tabii şey geçti zorlu geçti. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Mahsa ilk kez Türkiye'de böyle bir prodüksiyon içerisinde bulunacak. Biraz derdimizi anlatma kısmı uzun sürdü. Kötüm yaptım ee, tercümanınızı ya. Hayır, sen çok başarılıydın. Ee, Ve evet, senin de çok ciddi desteklerin vardı. Ee, şöyle, tabii doğal dediğim gibi e, Selçuk da bana, sanırım katılır bu hususta, katılmayabilir. E, Tanıma mazludan gelen bir, e, bir tabii ön yargılar var. E, ama sonuçta o da işine verdiği önemden ciddiyetten geliyor bu. E, bizi biraz tanımasını sağladık. E, yaptığımız işin e, önemini, ehemmiyetini ve içeriğini e, anlattık. E, buraya geldikten sonra buradaki yani kayıt sürecinde e, tabii işler çok değişti. Çünkü bir paylaşım oldu aramızda. Hı -hı. Müzikal bir paylaşım oldu. Evvelinden biz ona e, onun okumasını istediğimiz, onun bulunmasını istediğimiz eserlerin kayıtlarını yoldadık. Bunlar onu çok etkilemiş tabii. Kendisi e, tabii o, o süreçten sonra tabir caizse koşa koşa geldi. Yani Hı -hı. Tabii insan hani bir misafirle giderken evet. de düşünüyor yani acaba nasıl bir yere gidiyorum diye. Evet. Tedirgin olmak doğal bir yönden evet, de. Tabii. Ama biraz hani Avrupa'da yaşamanın bir süredir verdiği e, e, alışkanlıklar daha da temkinli olmaya itiyor insanları tabii. Ama bunu şey olarak sonuçta yine kendi usulümüzce çözdük bu işi. Hı hı. Ve sonrasında tabii işin o e, prosedür sürecinden sonra yani Müzisyenler'in yani Mahsa'nın bizle buluşma kısmı tabii çok güzel oldu. Sen de bunun birçok aşamasına şahitsin zaten. Hı hı. Belli bir yerden sonra hatta bizden daha fazla enerjiyle, daha fazla bir istek arzuyla işin içine dahil oldu, etti kendini. Hatta işte bu ilahi de e, Türkçe okuma isteği de oradan geliyor. Evet, Sen de evet. şahitsin. Evet. Valla biz Mahzay'la beraber olmaktan mutluyuz. Ee, umarım daha da güzel projeler yapacağız beraber. Öyle görünüyor. Kendi de çok istekli, şevkli. Hı -hı. Tabii ürün ortaya çıktıktan sonra o da nasıl bir iş yapının içerisinde bulunduğunu, nasıl bir produksiyona dahil olduğunu daha net bir şekilde görme imkanı buldu. Ee, bundan sonraki süreçlerde iş işte konserlerle ve devamında akabinde ihtimal olacak projelerle yine beraber bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bir de şeyi soracağım bu... Silk Ensemble mu? bu çıkış harbi Evet. Uzun soluklu bir şey olmasını evet. ümit ettiğimiz bir şey. Evet. Ee, neden Mehse Vahdet başladık? Yani e, burada biraz tabi e, Selçuk'tan da birsek teması isteyeceğim bu hususta. Ben bir giriş yapayım ama tabi yani Sufi ve Mistik Müzik yani biz ensemble oluşturduğumuz zaman e, Pergel'in ana ucunu Anadolu'ya deyip bir yakın coğrafyada tasavvuf ve Sufi Mistik müzikler üzerine e, konulu işler yapan sanat müzisyenleri e, buluşturma ve ortak mukabele şeklinde bir ürün ortaya çıkarma, bir sanat buluşması, bir kültür, bir hal buluşması derdiyle bu yola çıktık. Tabii yani baktığımız zaman İran bu anlamda bize en yakın hem şiirsel anlamda hem yani şiir şairlerin kaynaklı anlamında bakıldığı zaman bize çok yakın bir icra ve mantalite var. Yani bir de tabii İran bize kültürel açıdan çok yakın bir çok ülke yakın, gidip göreniniz oldu mu bilmiyorum aşağı yukarı bin yıldır Farslarla Türkler iç içe yan yana aynı coğrafyada bulunmaktan dolayı birbirimize çok benzemişiz hı hı. hatta yani bir Azeriler kadar mesafemiz var o kadar yani hı hı. Evet. ondan dolayı bu ortak kültür birliğinden dolayı ee, yine aynı bu bir aynı aynı dilin farklı ağızları gibi <gülüyor> ufak tefek tabii ki farklılıkları var ama birbirine çok yakın hissediyor insan kendisini öyle ya da böyle mesela ben aslında e, Erzincanlıyım e, çok ortak tarafları var o yüzden buluşmak e, beraber bir şey yapmak aynı müziği icra etmek çok basit bir hale dönüşüyor biz de bunu bir deneyelim dedik böyle bir sonuç çıktı ortaya. Evet, evet yani evet denedik. Yani zaten aslında denemekten bir tık da öte, e, yani belli olan ve bariz olan şeyler var. Müzikal, bir benzerlikler, makamsal, Hı -hı. yani ya da şiirsel olarak işte bizdeki Hazreti Mevlana'nın işte Rumi olarak oradaki şiirleri işte hafızın, şirazın keza hani çok fazla ortak kaynak var. E, bu güçlü bağlantılar varken yani İran'ı es geçemezdik. Hele ki Hı -hı. ilk ışık kaynağı olarak bakıldığı zaman ve Mahsa'da e, bizim burada beslendiğimiz kaynaklar gibi aynı şekilde İran'da o kaynaklardan beslenen bir sanatçı hı hı. şiirlerin hı hı. albümlerinde de bunlardan şiirler okuyor. E, Tabi o yüzden yani şöyle direkt yani bu soruyu sorduğumuz zaman karşımıza çıkacak ilk cevap İran olduğu için İran'ı seçtik açıkçası. Ve yani. burada da bu, yani bu tarama yaptığımız zaman Mahsa Vahdet en önde gelin ve bizim yani ortak payda buluşabilecek bir müzikal darıcık olan bir sanatçı olduğu için ilk aklımıza gelen oydu. Yani tabi başka projelerin içinde de bulunduğu için daha evet. hani daha <gülüyor> hızlı adapte olabilen birisi. Bir de tabi çok yani evet. özel bir ses. Ee, biraz repertuardan biraz daha geniş bir şekilde bahsedebilir miyiz? Yani e, bu işte Anadolu'daki İrfan Ocakları evet. e, şeyini kullanmıştınız e, Tabirini. tabirini kullanmıştınız aynen. Yani ne kadar geniş bir coğrafyadan ya da ne kadar geniş ekollerden birleşti bu albüm? Şöyle tabii hepsini bir albüm içerisinde sığdırma ya da bulundurabilme gibi bir imkanımız yok. Tabii. Bu yapıyı işte Anadolu'daki farklı tarihlerden, farklı şairlerden, ozanlardan, aşıklardan eserler aldık. Tabii burada belli bir sınırımız var. Çünkü e, Mahsan'ın da okuduğu eserler var. Hı hı. hani bunu bilerek bir yol aldık. Ama tabi e, ana harital olarak e, Alvarlı Efe'den, Yunus Emre'den, e, işte Kul Himmet'ten, Niyazı Misri'den aldık. E, Hafız Şira, Hafız'dan okuduğuları hı. var Mahsan'ın. E, yani yine şöyle ana çerçeveyle bakıldığı zaman ilk akla gelenlerin şiirleri mevcut. Hı hı. Ama tabi hani e, bunlarla sınırlı kalmayacak bir şey çünkü iddiamız ya da iddiadan ziyade hani hattimiz olmuyor böyle bir iddiamız yok ama hani e, biraz da gönlü olarak ve biraz da hani daha detaylı bir repertuar ortaya koyabilmek adına hani ensemble'nin de vazifesini yerine getirmesi bakımından tabii daha detaylara ineceğiz elimizden geldiğince hepsini e, yer ayırmaya çalışacağız. Hı hı. Ee, enstrüman eserler var Ka enstrümantal kaç tane enstrümantal var? Üç tane var. İki tane taksim şeklinde. Yani improvize. Bir tane benle Selçuk'un kobuz ve kemençe var. Bir tane e, usta Özer Özer'in tambur taksim var. Komik komik Onun dışında Mevlevi beyatı Halim Be Be Be Be Be 3. Selam'ın ve e, son yürüydü galiba. Böyle bir enstrümantar. enstrümantal. Hı hı. Bülbülü Şah ve Muayyar tekke semaisi enstrümantal. Bir de Albüm ismini oluşturan eser Call of the Burs, Kuşların Çağrısı, geleneksel İran müziği. Bir de Hı -hı. o var. Enstrümantal. var. Şeyin nereden? Bir, bir uşağı, o, e Klasik bir eser o. Yine o yine Mevlevi repertuarının içerisinden almış. Repertuar yani evet. e öğrencilere öğretilen, ilk öğretilen eserlerden biri. E çoğu bunların kutsal e şeyler. Hani dini... Kutsiyet Atvilden, tabii. Onların pirlerin eserleri. Aynen bu şey nasıl bir his yani büyük bir prodüksiyon bir yandan hani bunun e, samiyet demeyeceğim ama hani bu işin icracılarla birlikte e, hani geldiği büyüklük ve işin hani teknik sorumlulukları sizce bu kutsiyete herhangi bir zarar veriyor mu? Onu merak ediyorum. Yani sistem. şöyle e, kim ne yaparsa yapsın o eserlerin bir tarafına elini süremez yani o bir kere bu hakikat bunun dışında bu sonuçta bu eserlerin, bu şiirlerin hepsi zaten yaşam alanlarını müziğe dönüştükleri şekilde bulabiliyorlar yani. İnsanlar bunu müzikle var ediyorlar ve müzikle aktarıp yaşatabiliyorlar. Zaten en büyük etken de bu Anadolu'da. Aşıklar içinde, ozanlar içinde, bu işte tekkelerdeki ilahiler içinde geçerli. O şiirlerin yaşama ve aktarılma unsuru müzikle. Yani kimse oturup Birbirlerine şiirle konuşmuyorlar Anadolu'da bir yerde. Bizim kültürümüzde oral evet. transmisyon çok baskındır yani evet. kulaktan kulağa, ağızdan ağza. evet Bir de güzel bir sözü tekrar tezgin ederek tekrar yani onu güzelleştirerek sunmak gibi bir adetimiz var kültürlü evet. olarak. Hı hı. O yüzden müzik bizde aktarım unsuru olarak çok güçlü bir yerde duruyor. Haliyle hani e, ve doğası tabiatı gereği geliş şekliyle değerlendirdiğimiz zaman da aksine zaten biz de o, o aktarıma bir katkı sağlamış oluyoruz bu hı hı. halkaya. Yani biz bu prodüksiyonu büyük, daha büyük yaparak da daha büyük bir kitleye bu Hı -hı. eserleri aktarmış oluyoruz diyoruz. O, o, bu, bu bakımdan değerlendirildiği zaman... E, ...yani bizim nazarımızca en azından, bizim niyetimizce biz bunu anlatmak ve aktarmak zaten üzerine kurduk bu Hı -hı. yolu. E, ben burada bu soruyu biraz farklı bir taraftan sorayım. E, şimdi... Sufi müziği dediğimiz zaman, ettik müzik dediğimiz zaman ya da e, çok fazla ticariş dinledik, dinliyoruz, muhtemelen dinleyeceğiz de. E, siz bu albümü yaparken, büyük de bir prodüksiyon, bundan böyle bir korktunuz mu? Bunun endişesini yaşadınız mı? E, gerek repertuar seçimi gerek prodüksiyonu düşünürken. Yani şöyle, biz geleneksel müziğimizi bilen insanlarız, dinleyen insanlarız, içinde yormuş insanlarız evvela. Yani neye, ne yapacağımızı az çok kestirebiliyoruz açıkçası. Bunu yani kolay olarak atfedilmesin lütfen. Tam tersi yani bunlara verdiğimiz kıymeti hangi hatle e, noktalayacağız? Nerede bırakacağız? Nerede duracağız? Nereye kadar gideceğiz? Bunu bilecek hassasiyetteyiz bu eserlere, bu ululara, bu verilere. Çünkü bizim hayatımızın tamamında bulunan bir durum bu bütün hayat işleyişimizi bu nazarlara göre yürütmeye çalışan insanlar olduğumuz için biz buna tic ticari ve e, satış mantaritesiyle yaklaşıp bu eserleri öyle bir vitrine koymuyoruz. Bizim aktarımız böyle değil. Yolun, yani bu şekilde sunmuyoruz bu eserleri. E, bunu bu kaygıları taşırken ekstradan yeni bir şeyler söyleyebilme kaygısı. Yani. Bizim en büyük zaten bizi en çok zorlayan şey de bu. Hani biz bunları tamam yani var olduğu haliyle Alıyoruz var olduğu halde yani bir soru işareti neydi nasıl buraya geldi nasıl oradan buraya nasıl ne kadar değişti bunlar hep soru işaretleri dolu olan bir yol. Tabiatı da bu aslında yani bir nevi çünkü anonimleşmesi böyle bir şey zaten bu eserlerin ama hani anonimleşecek diye de alıp A kendi Z'ye çevirmenin bir manası da yok yani senin bahsettiğin durum bu. Biz bundan muzdarip bundan dertli insanlarız zaten. Hı hı. ...biraz da hani... ...öyle olmadan da bu işler aktarılabilir... ...anlatılabilir Biraz insanlara... Evet, ...var olduğu haliyle de... ...bu derdi insanlara anlatabilir... ...yani paylaşabiliriz... ...mantaratesiyle de bir e, fikir var... ...bu işin içerisinde... ...umarım bizim niyetimiz de aynı şekilde... ...yonun yerini bulur... ...yani Tam... albümün niyeti şu diyebiliriz o zaman... ...hani var olanı çok bozmadan ama... ...ortaya yeni bir sound da... ...çıkartmaya yani, çalışarak evet, bir şeyler yapmak Evet, değil. ...yeni bir şey söylemek tabii ki gerekiyor... ...yani ama hassasiyetleri de korumak gerekiyor. Yani zülfüre dokunduktan sonra yeni bir şey yapıyoruz diye öne zıplamanın hiçbir manası yok yani. Yani bu hatayı yapanlardan olmamamız gerekiyor bizim. Bu bilincin ve kaygının da, içerisindeyiz ya. Yani. Bu bu yani şeyle söylenmiş Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Eski eskide kaldı can artık yeni bir şeyler söylemek lazım şeklinde. Biraz böyle bir şey yani. Evet biraz öyle. Biraz da yani tabi sonuçta bunu söyleyen Hazreti Pir Mevlana. Evet. E, yeni bir şey söyleyeceğimiz zaman eskiyi çok iyi bilmemiz lazım. Var olanı çok iyi bilmemiz lazım ki üstüne yeni bir şey söyleyecek hatta ulaşalım. Evet. Biz böyle bu hani e, çok büyük büyük büyük cümlelerle büyük cilalı sözlerle işimizi anlatmak taraftarı değiliz. Ama niyetlerimiz ufak ufak da olsa büyük bir şey temsil ediyor aslında. Büyük bir şeye doğru gitmeye çalışıyor. E, yani bir seferde olacak bir şey değil. Ama hani e, bu, bir kere bu memleket içerisindeki klasik müzikle, halk müziğiyle uğraşan insanların belki müzikal dağarcığına bir katkı, başka bir fikir, başka bir düşünce, bir hani öyle olmadan da bir renk, bir ambiyans, bir hava, bir atmosfer katabiliriz bizde Düşüncesini e, sağlamak bizim gayemiz en azından müzikal çerçeve bakımına değerlendirildiği zaman. Onun dışındaki şeyler tabii bizim dediğim gibi el değdirip bozabileceğimiz şeyler değil. Evet. Bizim hükmümüz geçmez orada zaten ortaya çıkan müzik de kendi adına konuşuyor. Evet, Bayağı evet. yeni bir yeni bir nefes olmuş. Yeni daha işteyse ülkemizde hiç eşi evet. olmayan bir şey. Sizce neden çıkmıyor böyle daha fazla iş ülkemizden diye sormak istiyorum. Yani nasıl söyleyebiliriz? Size... bir şey yapmak için önce düşünüyor olmak lazım. Bir fikir sahibi olmak lazım. Fikir sahibi olmak için bilmek lazım. Bunların hepsi insan hayatında vakit alan, emek isteyen, sabır isteyen şeyler. Fakat biz modern bir dünyada yaşadığımız için yaşamanın dışındaki işlerimizi pek bir düzene sokamıyoruz. Genel olarak, toplum olarak. Yani bu birimize değil, hepimize ait bir şey. Belki biz mesleğimizden dolayı toplumun diğer kesimine göre daha vakti geniş... ...olabilen insanlarız. Yani hepimizin vakti geniştir diyemem. Ee, Düşünme fırsatımız... ...oluyor en azından. Müzik dışında... şeyler yani yaşamanın dışında... Hı hı. ...olan şeyleri düşme fırsatımız oluyor. Ee, bu düşünmenin dönüp ...baktığımızda bazı şeylerin kayıp... ...bazı şeylerin eksik yani... Yapuzun bazı, ...bir bölümünde bir kayıp olduğunu görüyoruz... ...açıkçası. Bunu da... E... <gülüyor> bir postiş haline getirmeden mümkün mertebe yapbozun parçalarından tekrar geri tamamlamak gerektiğine inanıyorum ben açıkçası. Ayrıca yani şöyle bir durum da var tabii yani ticaret olarak bakılıyor sonuçta bu CD bir ticari bir meta. yani biz bunu evde yapmış olsaydık bu kaygıları konuşuyor olmazdık ama bunu bir CD bir ürün ortasına koyduğumuz zaman bu kadar kutsal emanetleri aslında bakılırsa Sonuçta bu milletin manevi yani emaneti bular. bu yani. eserler bakıldığı zaman hani e, bir karşılığı, geri dönüşü olan şeyler değil bunlar. Yani satış olarak bakıldığı zaman. Ya Tabii tabi yani bu sektörde işin o kısmına çok fazla bakan insan var, müzisyen var, sanatkar var. Onları hani yadırgamak babında değil, e, dert babında bakılmak gerekiyor. Tabii ki yani insanlar hayatlarını idame ettirecekler. Hı. Tabii ki bir şeyler yapacaklar, ayakta kalacaklar. olmaz olmaz. Hatta yani bu ülke üzerine bakıldığı zaman ilk fırsatta en büyük darbeyi her zaman sanatkar, müzisyenler Hı. yer. Tabii ki. Bu arada bakıldığı zaman hani birçok bir kaygıyı ele aldığımız zaman tabii ki bu haksız değil. Ama sonuçta işin bir de dediği gibi daha önce de Selçuk'un yeni bir şeyler söylemek yani. Bazı kaygıları da bir kenara bırakıp yeni bir şeyler üretebilecek bir enerji, bir zaman, bir motive de gerekiyor insanlara, müzisyenlere. Yine doğru bir şey söyledi. Düşünmeye, üretmeye, bir şeyler ortaya çıkarmaya zamanımız var. Yok değil. Yani ve bunu yine müzisyenler yapacak, sağlayacaklar. Var olan rutin hallerinin, yollarının gittikleri yaşay yaşayış şekillerinin biraz dışına çıkmazlarsa açıkçası yeni bir şey üretemezler. Yani Bu, bu feragat demek. Yeni bir şey ortaya koymak yani sadece sütüye girip yapmaktan ibaret değil, insanın hayatından bir şey ayırıp bıraktığı bir şey bu. Hı hı. Ee, yani ben bu usta ayrıca da mutluyum. Yani hepsi çünkü bunu yaptı, hayatlarının belli bölümden feragat edip gelip yeni bir şey söylemek istediler. Yani bunu yapacak dirayette, inançta ve emektar insanların olduğuna eminim ben bu memlekette. Yani belki bu ne bu anlamda da umarım insanların enerjisine bir enerji daha katarız diye düşünüyorum. Peki Secret Ensemble önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Konserler bekliyor. Ee, ee, bekliyor konserler bekliyor. yani e, Güzel konserler yapmak için güzel birliktelikler oluşturmak için şu anda e, o yolda bir çaba sarf ediyoruz. E, Mahsa da Türkiye'de bizimle birlikte konserler yapmak istiyor. Hı hı. Bu Secret Ensemble o da çok inanmış vaziyette. Hı hı. Şimdiki süreç konser süreci. Hı hı. İşte Eylül, Ekim itibariyle işte konserler düşünüyoruz. Bunları tabii vakitlice e, oldukları takdirde bunları e, Nereden takip verelim sizi? Aynen. Facebook üzerinden e, The Secret Ensemble'ın Facebook sayfası mevcut. Hı -hı. Şu anda en aktif orada e, duyuruları yapılıyor. Hı -hı. Onun dışında hali hazırda hazırlanan bir web sayfası var. Oradan da bakılabilir ama Hı -hı. şu anda aktif olarak e, kayıtlarımıza, teaserlarımıza, kliplerimize, fotoğraflarımıza yani bütün Görsel ve dijital dökümanımıza oradan erişebilirler. Tamamdır. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli Biz bir Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> e, çıkışta da e, ne dinleyeceğiz? Kaluptu börse dinleyeceğiz. Kaluptu börz yani albüm adını veren evet, kuşların evet. Çağrısı'nı dinleyip çıkış yapacağız. Coşkun e, Karademir, Selçuk Eraslan. Çok sağ olun geldiğiniz için. Biz Peki. teşekkür ederiz Ahmet Özcan. Teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir türlü de görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi.